Allahu Allah min Shaitan ar-Raji'm. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Alhamdulillah Rabbi'l-âlamîn. Ve salat ve selamü'ala Rasûlina Muhammed ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulem ve Nebiyya. Çok değerli kardeşlerim ve kıymetli misafirler Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara Suresinin 159. ayeti kerimesini işlemiştik. İnşallahı rahman bugün 160'tan başlamak kaydıyla devam edeceğiz dersimize. Yalnız çok ciddi bir harmonizesi olduğunu düşündüğümden ötürü Geçtiğimiz haftayı tekrar özellikle hatırlatmakta fayda görüyorum. 159. ayet-i de Allah subhanahu ve teala birilerini lanetlemişti. Hatırladınız mı dostlar? Allah Azza ve celle'nin laneti onların üzerine olsun demişti. Hatta lanet ediciler de lanet etsin demişti Allah. Ve demiştik ki bunu da Allah subhanahu teala Allah subhanahu ve teala şu şu hususları ve keyfiyetleri yerine getirenlere lanetim üzerine olsun demişti. Neydi o dostlar hatırladınız mı? O Allah Azza ve Celle'nin delillerini karartan ki o deliller insanlığın hem dünyada hem de ukbada saadetini temin eden deliller. İnsanlık onunla kurtuluşa erecek, hakkı, hakkaniyeti ve doğruyu ketmeden bile bile gizleyen, tevil edenlere Allah lanet etmişti. Allah Azze ve Celle'nin lanet ettiği üzerinde konuşmuştuk. Üzerinde 9. ayet-i kerimede. Ve hakikaten ürpertici. Birazdan inşallah 161. ayet-i kerimede de bu ayetle birlikte bir kombinasyon içerisinde işlemeye gayret edeceğiz ama Allah Azza ve Celle'nin size, bize, birilerine yapmış oldukları bir husustan ötürü lanet ettiğini düşünüyorum kıymetli dostlar. Vallahi ürpertici. Ve birazdan inşallah bunun keyfiyeti hakkında da üzerinde durmaya çalışacağız. Biiznillahü Teala. Hakkı söylemeyi konuşmuştuk. Ve hatırlıyorsanız Sa'd ibni Museyyeb örnek vermiştik. Hak nasıl söylenir? Bugünkü eh, işte nasıl diyelim alimlerden, hocalardan tabi genellemiyorum. Onların vermiş oldukları Göstermiş oldukları doğrulara nispeten hak söz nasıl söylenir? Onu Said İbn-i Musayya Rahim üzerinden anlatmıştık. Ama inşallah bugün kaldığımız ayetten devam edecek olursak, Allah-u Azimuşşan 160. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ben ayet-i kerime -i tilavet edeyim inşallah. Ayet Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sağudu billah. İllel lezine tabu ve aslahu ve beyenhu fe ulaike... Atûbû aleyhim ve ene Tevvâb Şimdi Allah Sübhanu Teala buyuruyor ki ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça esirgeyen. Şimdi hatırlıyorsanız kıymetli dostlar dedim ya bu ayetin 159. ayeti kerimeyle direkt bir alakası var. Neyi kastediyorum? Şunu 159. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle hak sözü söylemeyen Allah'ın doğrularını gizleyen bile bile insanların Allah'ın doğrularına ulaşmasına mani olmaya çalışanlara Allah lanet etmişti. Biz bu ayeti işledik geçtiğimiz hafta. Hakikaten ürpertici. İnsanların tüyleri diken diken oluyor. Niye? Bir düşünün Allah lanet ediyor. Kime? Bile bile hakkı gizleyene gizleyene doğruya tabi olma niyeti olan birisine kassten yanlışa yönlendirdiğinden ötürü. Bunu işledik. Diyor ki Allah Azze ve Celle tabirim eğer caiz ise 160. ayeti kerime 159. ayeti celile-i tayyibenin panzehiridir. Anladınız mı? Ne demek istediğimi? Diyor ki lakin böyle böyle yaparlarsa Allah Azze ve Celle onları affedecektir. Ne yapacaklar? Biz. Tövbekar olacaklar. Tövbe edecekler. Neden? Bile bile vakti zamanında hakkı söylemedikleriyle ötürü Diyecekler ki Ya Rabbi beni yapmış olduğum bu kabahatimden ötürü türü aff ve mağfiret eyle. Bunu diyecek. Ben hakkı gizledim Ya Rabbi diyecek. O insanların hakka muhtaç iken ben bile bile hakkı söylemedim ya Rabbi. Bundan ötürü aff ve mağfiretini diliyorum diyecek. Bir. İkincisi diyor ki Allah Azze ve Celle sonrasında salih amele yeltenecek. Allah'ın razı olacağı ameller işleyecek. Üç. Ardından da hakkı söyleyecek. Bu üç şart tahakkuk ettiği zaman bu ayet 159. ayetin panzehirdir. Allah Azze ve Celle'nin lanetine uğramaktan kurtulur. Allah ona affı, magfiret eder. Öyleyse ne yapacakmış? Tövbe edecekmiş. Salih hamel işleyecekmiş ve de üçüncü olarak tam aksine, hani hakkı gizledi ya, diyor ki hakkı söyleyecek. Delilleri ortaya koyacak diyor Allah Subhanahu ve Teala. Böyle yaptığı takdirde benim aff mağfiretime mazhar olurlar diyor Allah Azze ve Celle. Devam ediyoruz inşallah üzerinde durmaya çok bir hacet söz konusu değil diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. 161. ayetten devam edelim inşallah Allah'u Ayet şöyle kıymetli kardeşlerim. As-salamu adı billah. اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَع۪ينَ Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah'ın meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Bu ayetin dostlar hakikatte tefsir edilecek hiçbir yönü yoktur. İnkar edenler eğer ki o hal üzere ölürlerse Allah'ın melekleri ve insanların lanetine uçak kalırlar. Halas. Bu ayetin tefsire muhtaç bir yönü var mı kıymetli kardeşler? Evet. Peki biz bu ayetin üzerinden bugün neler öğreneceğiz? Aslında bu ayetin üzerinden değil. Açık ve net ifade etmek gerekirse kıymetli kardeşlerim bu ayete çalışırken Subhanallah dedim ya. 159. ayeti kerimede dikkat buyurun kardeşlerim. Burası önemli. 159. ayeti Celile-i Tayyibesinde Allah Azza ve Celle ben şunlara şunlara lanet ederim dedi. Doğru mu? Konuştuk. 159'da Allah lanet ediyor. Gerekçesi hakkık etmediler İnsanların doğruya erişmelerini engellediler. Ama ne ilginç ki 160'ı atladık, 161. ayet gelmede Allah yine lanet ediyor. Bir bakıyorum subhanallah Allah azze ve celle kafire lanet ediyor. Allah azze ve celle hakkık etmeden ve doğruları söylemeyeni ne de lanet ediyor. Ürpertici mi? Evet. Vallahi onun için dikkatini azarınıza celbetmek istedim. Dedim ki bunu konuşmak lazım. Neyi hakkı söylemeyi, hakkı haykırma meselesini geçtiğimiz hafta konuştuk. Bunu değil. Allah Azza Ve Celle lanet ediyor. Vallahi ve billahi basit bir mesele değil. Allah Azza Ve Cellenin lanetine düçar kalmak. Neden? Allah'ın doğrularını Korkusuzca söylemedin ve anlatmadığın için Bir ayet atlıyoruz Allah Azza ve Celle Aynı formatta Aynı şekilde kafirlere de lanet ediyor Allahu akbar Kafirlere de lanet ediyor Doğruları Korkusuzca Hiç çekinmeden kınaycının kılamasını aldırmadan Söylemeyene de Allah lanet ediyor Öyleyse dedim ki biz ahiret odaklı düşünmeyi bu ayetin üzerinden öğrenmemiz lazım şimdi desem ki kardeşler Allah azze ve celle şu işi yaparsanız size lanet ediyor eğer ki bizler şu işi yapar isek Allah bize lanet edecektir desem soruyorum size kıymetli kardeşlerim cevabını da siz verin bu işten tiksinir misiniz evet eyvallah yanından teyat geçersiniz değil mi Vallahi ağır bir ifade. Ürpertici bir ifade. İnsanın tüylerini diken diken eden bir ifade. Allah sana gadaplanacak. Ne demek ya? Allah seni hesaba katmayacak. Ne demek? Allah Azze ve Celle sana ahiret gününde değer vermeyecek. Allah seni kovacak. Neden ötürü? Doğruları Allah'ın istediği şekilde anlatmadığından ötürü. Aynısını bakınız... Allah'ın ayetlerini inkar eden ve Allah'ın dinine iman etmeyenlere de söylüyor Allah. Öyleyse bu mesele iki nokta üst üste ciddi bir mesele. Ben de dedim ki bugün kardeşlerimle ben bu ayetin üzerinden Allah'ın gadabına uğramaktan korkma meselesini konuşmamız lazım. Ya söylüyorum. Akin Gerçekten Allah Azza ve Celle iman etmiş bir mümine desek ki kardeş sen şu işi şu işi şunları yaparsan Allah sana lanet edecek Allah sana fedatlanacak desek ahiret merkezli düşünmesini sağlasak o işi yapmaz daha doğrusunu biliyor musunuz yapmamalı subhanallah Allah kafire de lanet ediyor o işi yapanlara da lanet ediyor ağır mı ürpertic mi? Evet vallahi öyleyse ben istedim ki bu ayeti kerimenin üzerinden biz cüretkar davranmamayı öğrenelim Allah'ın hudutlarına riayet ederek daha doğrusu ahiret merkezli bakarak yaparsam Allah bana gadaplanır endişesiyle hareket etmeyi öğretsin bu ayet bize bir tek bu mesele için değil dostlar Allah bir şey haram kıldıysa yaptığınız takdirde de gadaplanacaksa biz ondan beri olalım Allah bize öyle olmayı nasip etsin ama sıradan bir cümle değil bakınız bu lanet etmenin üzerinden Allah'ın gadaplanmasının üzerinden hakikaten çok dersler öğrenmek lazım onun için ben diyorum ki bu ayetin bize öğretisi ve azı olarak koca koca harflerle söylüyorum dostlar unutmayasınız de inşallah rahman. ahirete dair her sonucu ciddiye alacağız az önce müsbet ve menfi örnekler vermeye çalıştım ama bir de şöyle söyleyeyim desem ki kardeşler şu işi yaparsanız Allah size rahmet edecek Allah size selam verecek Allah sizi affedecek Allah sizden razı olacak o işe koşmaz mısınız Koşmak lazım. Koşarak gitmek lazım. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ Oraya koşarak, yarışarak gitmek lazım. Nasıl ki bize lanet ettiğini haber verdiğinden uzak durmak lazımsa, kendisinin razı olduğu işe de koşar adımla gitmek lazım. Tekrar ediyorum az önceki cümleyi, istirham ediyorum. Ahirete dair her sonucu ciddiye alacağız. Ya Allah bir işten razı, razı olacağını beyan etmiş. O işe koşmak yakışır, o işin ucundan tutup kaldırmak yakışır. Ya Rabbi sen şahit ol, sen eğer ki bu amelden razıysan ben bununla amel ederim demek yakışır. Niye? Çünkü bu işin esprisi ahiret merkezli bakmaktır. Doğru mu kardeşler? İşte o lanet, bir sonraki ayet lanet, dedim ki bize ahiret merkezli düşünmeyi ve hareket etmeyi öğretsin. Basite almayacağız. İnşallah ve Rahman, tefsir Furkan'ın azı olsun. Ahirete dair hiçbir sonucu hafife almayacağız. Bu Allah azza ve Celle'nin rızası olabilir, Allah azza ve Celle'nin kadabı olabilir. Tamam mı kardeşler? Adamın bir tanesi alim. Uzun bir yola çıkmış ama yolcunun işini Allah bilir. İşleri rast gitmemiş alimin. Demiş bir yerde konaklamak lazım. Bir yer aramış. Hiç konaklayacak bir yeri de yok. Bir gün, iki gün, üç gün yollarda sefil olmuş. En sonunda bir ev bulmuş. Evin kapısını çalmış. Selamünaleyküm selam. Demiş ki Allah misafiriyim. Yolda kaldım bana yardım eder misin? Beni ağırlar mısın? Birkaç gün dinlenmeye ihtiyacım var demiş. Uzatmıyorum. Bunu ben anlatırken de istirham ediyorum. Bakınız. alim birazdan ahireti hafife almamayı nasıl öğretecek ev sahibine? İstirham ediyorum. Dikkat buyurun. İnşallah ilk anlatışımda açık ve anlaşılır olur da e, mesele daha net anlaşılır. Tabii demiş başım üstüne. Misafir başımla beraber Ev sahibi ağırlamış, yedirmiş, içirmiş, karnını doyurmuş, temizlemiş vesaire dinlenmiş, istirahatını etmiş. Üç gün, dört gün kaldıktan sonra demiş ki, ben yolcu yolunda gerek. Allah razı olsun, üç dört gün beni ağırladın. Ben aslında mali ve maddi durumu iyi olan birisiyim ama yolcunun işini Allah bilir. Demiş ki, birkaç kuruş elimde var. Bana baktın, bunu mükafat. karşılıksız bırakmak istemem. Sana bir borcumu ödemek isterim takdir buyurursan şunu alır mısın?" demiş. Ev sahibi ne demiş biliyor musunuz? Demiş ki yok kardeş demiş ya Allah bu kuldan ebeden razı olsun de yeter demiş. Alim ya bu öğretecek demiş ki Allah senden ebeden razı olsun hmm. demiş ki benim üç tane devam var kapıda bağlı Onlardan bir tanesini al senin olsun, Allah senden ebeden razı olsun yaptığın işe fazla gelir demiş. Anlatabildim mi? Ne demeye çalışmış biliyor musunuz? Yani birkaç iş yaptın, çünkü senin evvelini ve ahirini bilmiyorum. Ama Allah'ın senden ebeden razı olmasının malası Allah sana artık hüzün vermeyecek demektir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ demektir Artık sana keder yok demektir Sana hüzün yok demektir Sana dert, gam yok demektir <gülüyor> Ebeden razı olması Ben seni demiş buncacık amelle Allah senden ebeden razı olacak mı Bilmiyorum ki Dışarıda bir tane devem var Al o senin olsun Allah ebeden razı olsun Bu işe fazla demiş Tabi buradan Allah razı olsun Duasında bulunmanın ...kötü bir şey olduğu manası çıkmasın ama... ...alim ya bu... ahiret merkezi düşünüyor ki... ...bununla yetinmeyi... ...yetinmemeyi öğretiyor aslında... ...yani bu işten Allah razı olsun ama... ...bununla iktifa edersen... ...Allah senden nereden razı olmaz... ...bunu anlatmaya çalışmış üstad... ...tabii... ...bize de neyi öğretiyor... ...ahiret sonucuyla alakalı... ...her işi... ...biz ciddiye alacağız... ...o merkezli bakacağız... Allah haram dediyse Allah'ın haram dediğine Allah gadaplanır. Vallahi ve billahi söylediğim cümle basit bir cümle, malayani bir cümle değil. Allah bir şey haram kıldıysa netice itibarıyla yaparsan Allah sana kızacak. Allah bundan ötürü sana gazaplanacak. bu merkezli bakmak lazım meseleye. Ama Allah bir şey sana farz kıldıysa yapman halinde senden razı gelecekse koşşa koşa gideceksin. Bu böyle. Ama ben istediğim ki Allah'ın gazabına düçar olma korkusu bir insanın ameline nasıl tesir edermiş? Bu anlattığın rivayetin üzerine aslında bir ve sahabe ağırlamak istiyorum. Hakikaten kıymetli kardeşlerim, şahsım adına söylüyorum. Bu sahabe bana çok şeyler öğretti. Belki adını duyduğunuz bir sahabe, belki duymadığınız ama zaten bir dikkat dinliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ama Beşir İbni Hasasiyya radiyallahu anha kulak verelim. Beşir İbni ya, radıyallahu an. Bize çok şeyler öğretecek bugün. Tefsiri Furkan'a misafir olacak. Çok şeyler anlatacak. Onun üzerinden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çok öğretiler armağan edecek. Bakınız hadise şöyledir kıymetli kardeşlerim. Beşir radıyallahu an Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve gelir. Der ki ya Resulallah uzak mübarek elini sana beyat etmek istiyorum. Bana söyle ya Resulallah ben neyin üzerine beyat edeceğim? Bana anlat. Ben sana eyvallah dediğimde Allah o Resulü benden neler istiyor ya Resulallah Beşir radıyallahu an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Beşir Allah azza ve Celle'nin tek ilah olduğuna iman edeceksin şehadet edeceksin ki Allah tek ilahtır ve yine şehadet edeceksin ki ben onun kulu ve elçisiyim eşhedü en la ilahe illallah ve diyeceksin Allahın sana farz kıldığı namazı ikame edeceksin. Allahın sana farz kıldığı zekatı infak edeceksin. Allahın sana farz kıldığı suyemi orucu tutacaksın. Allahın sana imkanın doğrultusunda farz kıldığı hacı kâbe'yi ziyaret edeceksin. Ve buna ilaveten hiç vazgeçmeyeceğin şey Allah azza ve Celle'nin yolunda fi sebilillah malınla, calınla cihat edeceksin Beşir. Beyatını bunun üzerine istiyorum. Subhanallah. İmam Ahmet ve Tebarani tefric ediyor ha. He? Beşir hemen elini çekiyor. Olmaz ya Resulallah hepsine eyvallah ama zekatla cihat beni e, bundan muaf tut ya Resulallah diyor ki ya Resulallah söyleyeyim niye? Beşir anlatıyor diyor ki ya Resulallah ben ailemi kıt kanaat geçiriyorum geçindiriyorum bevelerim var sütüyle besleniyorum etinden de faydalanıyorum zekat olmaz dikkat edin esas anlatacağımız yer burası kardeşler diyor ki cihada gelince ya Rasulullah, cihat ben diyor beni tanır mısın bilmiyorum ama beşir var ya beşir şurada gördüğün insanların içerisinde en korkak olanıyım en korkak adam beni sayarlar burada ben duydum ki ben duydum ki cihat meydanları ketrefilli orası çok böyle heyecanlı marekedir yani Hayatın bir kılıcın ucunda benim gibi bir korkak adam da düşman kılıcını gördüğünde ya Resulullah sırt dönüp kaçacaktır. Yine benim duyuşuma göre dikkat edin. Benim duyuşuma göre ya Resulullah cihat meydanında adam gibi adam olmayanlara, cihat meydanında sırtını dönüp kaçanlara Allah lanet ediyormuş ya Resulallah. Allah gadab ediyormuş ya Resulallah. Doğru mu? Doğru. Ben Allah'ın gadabına düçar olmak istemiyorum ya Resulallah. Onun için hayır dedim ya Rasulallah. Ya Allah bana gadablanırsa, ya Allah bana meydanı terk ettiğimden ötürü, adam gibi adam olmadığından ötürü, Allah bana lanet ederse ya Resulallah. Tabi bu arada elini çekti ya. Allah'ın Resulü tekrar tuttu elini beşerin. Dikkat edin. Bize öğretiyor beşirin üzerinden beşire bir şahsiyet inşa ediyor Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor ki beşir ya beşir zekat yok Allah Azza Ve Celle'nin yolunda malınla canınla cihat yok Allah aşkına sen cennete neyle gireceksin Allah'a nasıl bakacaksın Allah Azza Ve Celle'nin huzuruna neyle varacaksın? Ne getirdim ya Rabbi sana? Ne diyeceksin? Böyle deyince Beşir aynen şunu söyledi. Ya Resulallah. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki zekat vermekten kaçmak yok. Cihat meydanında da adam gibi adam olmak var. Sırtımı dönüp kaçmak yok. Allah benim biatıma şahit olsun. Allah'a bak gadaplanmak böyle bir şey işte amele böyle tesir etmeli diyorum ki kardeşim bunu yaparsan Allah sana meydan okuyor sen bu faizi yersen Allah'a savaş açıyorsun Allah sana lanet ediyor Allah sana gadaplanıyor utanmadan bir de diyor ki sen yemezsen ben yerim Allah -akbar. bir beş lira bakın bize ne öğretiyor bir de yaşadığımız topluma bakın Allah bizi hısa etsin. Allah ayaklarımızı sabit tutsun. Allah'ın gadabını duyduğumuz anda Allah ona göre bir amel sergilemeyi nasip etsin. Beşir gibi elini uzadıp da ben varım ya Resulallah diyebilmeyi nasip etsin bize. İşte bu ayetin üzerinden biz bunları öğrenelim inşallah kardeşler. Ve devam edelim. Ben yani anlatmaya çalıştığım ahiretle ilgili bize tehdit ve müjdeyi ciddi alacağız. O bizim amellerimizi koordine edecek kardeşler. İnşallah 162'den devam ediyorum. Allah subhanehu ve ta'ala şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem ve billah خالدين <gülüyor> فيها <gülüyor> لا يُقَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ Onlar ebedin lanet içinde kalacaklardır. Artık ne azaplara hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır ki bunlar az önce saydığımız tövbe hali olmadan kafir olarak ölenlerin hakkında bahsediyor Allah subhanehu ve ta'ala. Hemen devam ediyorum kardeşler çünkü tefsiri ve anlatmaya hacet söz konusu değil. 163. Berde anladı bille wa ilahu kumilahu wa ahd la ilaha illahu wa rahman rahim. İlahın nizbirtik Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O rahmandır ve rahimdir. Şimdi bu ayeti kerimenin de normalde tefsir etme yöne muhtaç oluşu var mıdır? Vardır. Ama biz bunu Bakara suresinin girişindeki ayetlerde hakikaten ziyadesiyle durduk. Ama üzerinden tabii neredeyse 50 küsür, 50 haftaya yakın bir zaman geçti. Belki kısa da olsa ilah mevzusuyla alakalı bir hatırlatmada bununı istedim. İnşallah <gülüyor> tafsilatını merak eden kardeşler ilk haftalardaki derslerimize müracaat edebilirler. Tafsilatını orada bulacaklar kardeşler. Ama Allah azza ve celle bu ayet-i diyor ki: "Sizin ilahınız tek bir ilahdır." 2, 3, 4 çoklarca ilah olmaz. Ama ben istedim ki bugün, hani bir ayet paylaşmıştım ya sizde, hatırlıyorsanız, Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinden buyuruyor ki, sallallahu billahi, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَلَّارَكَ اللّٰهُ Rabbul الْعَالَم۪ينَ Yaratmak da Allah'ındır, yönetmek de, hükmetmek de Allah'ındır. Şimdi biz toplumumuzda birbir Allah Azze ve Celle bizi yarattı, camiye ait ve evlerimize ait dinimizi düzenledi ama kamuya ait Allah Azze ve Celle söz hakkı vermiyoruz. Aslında bu bir nevi laikliğin açılımı demiştik. O derste de söylemiştim bunu. Allah Azze ve Celle'ye Allah Azze ve Celle'nin mülkünde söz hakkı vermemenin adıdır. Ama ilah öyle değil. <gülüyor> Yaratı, yaratan Allah'sa Bizim hayatımıza dair her meseleyi yönetmek ve onlara hükmetme, salahiyetine sahip olan da Allah'tır. Böyle olmalı. Ve ilah denizinde bu anlaşılmalı. Ama bugün hayatımıza bakıyoruz. Vallahi şu ayet var ya, hakikaten kulağımıza felesenk olsun. Saadübillah, اَفَرَا اَيْتَ مَنِ اتَّخَدَ اِلٰهَهُ هُوهَا Sen diyor havasını ilah edileni görmedin mi? Vallahi bugün Allah bir şeyleri haram kılarken bugün birilerinin hevaları, beşerin hevası ve arzuları başka bir şeye helal diyor. Allah Azze Hoca'ya bir şeyi farz kılarken de diğerleri haram kılıyor. Ama öyle değil. Ben istedim ki bugün ilah mevzusuna detaylı bir şekilde girmeden sadece şunu hatırlatayım. Eğer ki bugün şu yaşadığımız hayatta, devlette ve toplumda Allah azza ve Celle ilah olarak hayatımızı yönetmiyorsa bizim uykularımızı kaçırsın dostlar. Tamam mı? Bu gecenin azı olsun. Uyku burağı terk edelim. Niye? Seni yaratan Allah sana ve bana her şeyi bahşeden Allah Allah azza ve Celle buraya da yönetmeli. Buraya da hüküm sürmeli değil mi? Vallahi Allah Azze ve Celle'nin haram dediği zina bugün helal kılınıyorsa, haram olmaktan ve suç olmaktan çıkarılıyorsa, Allah Azze ve Celle benim bugün yaşadığım hayatta söz hakkına sahip değilse müsaade edin de uykularım kaçsın. İstedim ki bu gece ilah meselesinin ne kadar ciddi bir mesele olduğunu hatırlatayım. Tamam mı dostlar? Çünkü Allah azza ve celle yaşadığımız hayatta egemen değil. Vallahi bizi irite etmeli. Bizi rahatsız etmeli. Çünkü Allah azza ve celle'nin mülkünde Allah azza ve celle'nin sözü geçmiyor da ondan rahatsızlık duymalıyız değil mi dostlar? Allah ben bir hassasiyet anlatayım size de. İnşallah hiçbir zaman akımızdan çıkmasın. <gülüyor> Şimdi, diye bir alim var dostlar. Bakınız, ilah meselesini, Allah Azze ve Celle'nin ilah olduğundan ötürü hayatımızdaki kapsadığı yerin ehemmiyetini anlatmak adına. Bizim bugün hayatımızda Allah Azze ve Celle'nin sözü geçmiyor, biz ciddiye almıyoruz, Umursamıyoruz, alışkanlık haline getirmişiz. Allah'ın bir helali haram olurken, Allah Azze ve Celle'nin harama helal olurken bizi acıtmıyor artık. Ama şu alimin hassasiyetine bakın. Kurtubi'ye açın da bir okuyun istirham ediyor. <gülüyor> eşşibli, rahimahullah diyor ki hatta onunla ilgili olarak öğrencileri ve rivayette bulunuyorlar. Biz diyorlar eşşibli hiç la ilahe illallah derken duymadık. Alim ya. Hep Allahu ahadun. Allah'u uahdun Allahu ilahun ahad. Hep böyle diyor. Bana hak ettik diyor. Yani. Niye yani Hiç kelime tevhid la ilahe illallah demiyor? Buna benzer bir manada Allahu ahadun Allahu ilahun vahidun diyor. Sormuş öğrencileri demişler ki "Öğretadım, niye böyle diyorsunuz?" Cevaba bakın. Bizim hayatımızdan ilah kovulmuş. Tasa etmiyoruz. eş bakın rahimehullah. Diyor ki "Söylemiyorum neden." Biliyor musunuz? Diyor ki olur da, la ilahe derim de illallah yetişemem. Allah'a baklar. Olur da la ilahe derim, ilah yoktur. İllallah demesi lazım ya, Allah'tan başka oraya ya yetişemezsen, ya öyle kalır da Allah sorarsa benim mı nereye koydun eşşibli derse Allah'u akbar onun için demiyorum deyince öğrencilere tabi bir şeyler söylememiş artık la ilahe derim de öbür tarafa yetişemezsen bizim bugün gün hayatımızdan yaşadığımız toplumdan ve devletten Allah kovulmuş Allah azze ve celle'nin tırnak içerisinde söylüyorum esamesi yok Sunbaşa. vallahi acıtmalı bizi Allah biz anlaç nasip etsin dostlar. İnşallah devam ediyor bu hassasiyeti de paylaştıktan sonra 164. ayeti kerime çok uzun neredeyse yarım sayfa kadar mealini vereceğim ve tefsir etmeyeceğiz. Saaden Allah az kainatı yarısıyla alakalı ayetler. Onu inşallah mealini veriyorum kıymetli dostlar. Sanullah billah. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri peşinde gelmesinde insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giren gemilerde, Allah'ın gökten indirip ve ölü haldeki toprağı camlandırdığı suda, yeryüzüne her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yer ile gök arasında, emra hazır ve nazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, düşünen bir toplum için Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok delil vardır. Hemen 165'ten devam ediyorum inşallah ayeti ben okuyayım dostlar salavat billah. min Ve İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinirler ilah edinirler. Onlara Allah'ı sever gibi severler buraya dikkat buyurun lütfen Allah'ı sever gibi severler ama iman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi şimdi bu ayeti kerimede inkar eden kafirlerin taptıkları putların işte artık tapa geldikleri ne varsa Onlara yönelik besledikleri sevgiyi anlatan bir ayetik kerime. Diyor ki Allah Azza Ve Celle Allahı sever gibi severler diyor. Tabii bu inkarcıların üzerinden, onlara inen bu ayetin üzerinden biz kendimizi azık edinmeliyiz. Şu ibarenin üzerinde duracağız dostlar. Bu ayetin öğretisi olacak inşaAllah Rahman. Nedir o ibare? Onlar diyor Allahı sever gibi severler. Vallahi bugün herkes şu anda kendi nefsini bir muhasebe etsin. Biz bugün farkında olmadan ya da farkında olarak belki Allah'ı serversi gibi çok şeyler seviyoruz. Üzücü. Hiç memnuniyetle ifade etmiyorum bu cümleleri ha. Samimiyetime inanın. Ama bu bir gerçek mi? Vallahi gerçek. Nasıl mı? Ben anlatayım inşallah. Kardeşler. Sevgi ne demek? Sevgi daha önce de birkaç defa ifade ettim. Yine ifade ediyorum. Bek gelirse yine ifade edeceğim inşallah. Sevgi itaat iradesi ortaya koymak demektir. Açılımını yapalım. Bu ayet önemli. Üzerinde duracağız çünkü. Allah Azze ve Celle'yi seviyorum. Hatta devam etmeden önce şöyle yapalım. Kardeşler muhtara mazir olun. Tenzih ederim. Ama bugün çıksak, elimize bir mikrofon alsak bir de kağıt kalem alsak, önümüze gelen her vatandaşa sorsak, istisnalar hariç söylüyorum, sorsak desek ki Allah'ı seviyor musun? Alacağımız cevap nedir? Seviyorum. Seviyorum ya, böyle sorumlu olur. Geç bu soruyu pas geç. Değil mi? Böyle sorumlu olur. Ya. Yani varı kabul eder belki. Hepimiz seviyoruz. Teorikte böyle mi? Böyle. Ama ayeti alıyorum, Allah'ı sever gibi severler. Şimdi anlayacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle'yi sevmek tarif ettim. Ortaya itaat iradesi koymaktır dedim sevgiye. Lütfen unutmayın. Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimi söylüyorsam Allah Azze ve Celle'yi sevdiğimi iddia ediyorsam Allah Azze ve Celle'ye yönelik ortaya onun memnun edecek bir itaat iradesi koymam gerekir mi? Evet. Farz-ı Allah Azze ve Celle dedi ki kulum filan şu meseleye dair Allah Azze ve Celle'nin hükmü şudur haramdır dedi ben de bas bas bağırıyorum diyor ki, ben Allah'ı çok seviyorum Allah Azze ve Celle sonsuz bir sevgi besliyorum Allah haram dedi ben onun haram kıldı Subhanahu ve teala'nın haram dedi o işle iştigal edersem hangi nedenden ötürü olursa olsun İşimden olabilir, aşımdan olabilir, eşimden olabilir, çocuklarımdan olabilir, anamdan olabilir, babamdan olabilir. Rızık endişesinden olabilir, olabilir de olabilir. Hangi nedenden olursa olsun, Allah Azze ve Celle'nin haram dediğiyle iştigal ediyorsam, açık ve net söylüyorum. O nedenden ötürü, o neden neyse Allah'ı sever gibi sevmiş olmuyor muyum? Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin arzuladığı bir itaat iradesi koymayıp onu memnun edecek bir itaat iradesi ortaya koydum da ondan. Bunu söylemeye çalışıyor Allah Subhanehu Teala. Eğer beni sevdiğinizi söylüyorsanız beni sever gibi başka birilerini sevmeyeceksin diyor Allah. Ben bir şey yap diyorsam başka bir şeyler ne derse desin benim istediğim bir şekilde ortaya itaat iradesi koyacaksın diyor Allah. Yoksa aksi takdirde hangine benden olursa olsun Allah'ı sever gibi başka bir şeyi sevmiş oluruz. Vallahi bu böyledir Allah muhafaza. Ama bunun sağlaması var. Etüt merkezlerine gitmeye gerek yok. Bir alemin dizinin dibine de oturmaya gerek yok. Ne bileyim bir mektep medrese görmeye gerek yok muhterem hazır Söylüyorum. Allah azza ve Celle'yi ne kadar sevdiğinizi siz kendiniz sağlayabilirsiniz. Bir denklem vardır. Bir sonuç çıkar değil mi? Sensacılar bilir. Onun da bir de sağlaması vardır. Allah sevgisinin de sağlaması var. Ne? İtaat iradesi. Allah Azza ve Celle'yi sevdiğini mi söylüyorsun kardeşim sevdiğimizi mi söylüyoruz dostlar çok basit Allah Azza ve Celle'nin istediği bir hayat mı yaşıyorsun evet o zaman sen Allah'ı seviyorsun ama yeri geldiği zaman başka sevgi beslediğin birisi Allah Azza ve Celle'ye galebe çalıyorsa onu sen Allah'ı sever gibi seviyorsun demektir çünkü ona itaat ettin ona yönelik bir itaat iradesi koydun ortaya doğru mu Vallahi Allah Azza ve seviyorum ama faizden de hiç vazgeçmiyor. Bu sevginin adı sizce ne olmalı? Laik ile bir Allah sevgisi değil dostlar. İnanın size bir kendi kazanımımı anlatayım inşallah. Allah ona selamet versin. Babamdan öğrendiğim bir şey bu. Bir gün babamın çok kadim bir dostunun düğünü vardı. Aslında buna geçmeden önce bu ayet-i kerimenin bize en büyük öğretisi dostlar. Aslında ikilem sınavı. Bu yine tefsir-i bir inşallah yeni bir öğretisi olsun. Hayatın merkezinde bu ifade var. Ve bu sınav var. İkilem sınavı. Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorsunuz. Ama hevanızı da seviyorsunuz. Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorsunuz. Ama işinizi de çok seviyorsunuz. Allah Azze ve Celle'yi çok seviyorsunuz. Rızık endişesinden dolayı patronunuzu da çok seviyorsunuz. Bunun adına biz ikilem sınavı diyoruz. Yaptığın tercihe göre kimi daha çok sevdiğin ibraz olacak. Doğru mu? Aynen. İşte bunu anlatan aslında bir rivayet. Bunu anlatan bir hadise babamdan öğrenmiştim. Babamın çok kadim, yediği, içtiği, ayırı gitmeyen bir dostu var. Düğünü vardı, davetiye geldi, davetiyeyi eline aldı, baktı. Düğün oynamalı, zıplamalı, kadın erkek karışık, danslı. Yani kısacası İslam'ın arzuladığı, Allah ve Resulü'nün memnun olacağı, sevineceği bir düğün değil. Gitmeyeceğiz. Tabi mescitte otururlarken Düğün sahibi değil de başka bir arkadaşı dedi ki davetiye geldi mi Mustafa sana? Geldi kardeşim. Gidecek misin? Babamın cevabı hayır. Gitmeyeceğim. Niye? Allah ve Resulü razı değil de ondan. Dedi biz kafir miyiz? Tepki bu. Dedi ki ben onu kastetmedim. Ya dedi aynen şu dostunun ifadesini söylüyorum. O düğüne gitmiyor musun diye soran arkadaşının cümlesini söylüyorum. Diyor ki arkadaşıyın diyor nazarında hiç mi sevgisi yok? Ben oradayım. arkadaşının nazarında hiç mi hatırı yok Mustafa? Cevap şu subhanallah. Bunu tefsir eder mahiyette. Dedi ki var olmasına var da Allah'ın hatırı daha fazla. Allah'ın sevgisi daha fazla. Ben gitmeyeceğim. İkilem sınavını tercihi nereden yana kullandıysan ona yönelik bir itaat iradesi koyduysan onu daha çok seviyorsun demek Allah'ın hatırı daha fazla ikilemsin ama öğretmen sınıfa girmiş dostlar selam vermiş selamun aleyküm aleyküm selam yetişkin öğrenciler ders verecek ders anlatacak bir yere gelecek ki böyle bir soru sormuş öğretmen demiş ki evlatlar ya ey öğrencilerim Demiş ki beni iyi dinleyin size bir soru soracağım. Parmak kaldırarak cevap vereceksiniz. Tamam mı? Tamam. Öğrencilere şu soruyu sormuş. Demiş ki öğrencilerin dinleyin beni. Allah'ın rızasını nail olmak isteyen, Allah azza ve Celle'nin cennetine gitmek isteyen parmak kaldırsın. 35-40 kişilik sınıf böyle. Tek bir hamleyle arzulu, istekli tek bir ses Hepimiz istiyoruz öğretmenim. Allah'a hamdolsun. Tabi öğretmen bir yere girecek. Yani bir mevzuya girecek ya. İyi derken sol arka köşede Ahmet dikkatini çekmiş. O parmak kaldırmamış. Demiş herhalde dalkın, bakılı bir yerde başka bir şey düşünüyor. Mahcup da etmek istememiş öğrenciyi, bozmak istememiş. Demiş ki arkadaşlar tekrar soruyorum soruyu. Dinleyin demiş. Allah Azze ve Celle'nin rızasına koşmak isteyen... Allah Azze ve Celle'nin rızasına nail olmak isteyen daha da ötesi demiş. Allah Azze ve Celle'nin cennetine gitmek isteyen parmak kaldırsın. Herkes kaldırmış. Tabi hocanın gözü hemen Ahmet'te Ahmet yine kaldırmamış. Hiç bozuntuya vermeden öğretmen Ahmet'in yanına gitmiş. Demiş ki evladım dayından beri iki defadır soruyorum. Herhalde soruyu mu duymadın? Bak tekrar ediyorum. Ahmet'im güzel yavrum demiş. Allah Azza ve Celle'nin rızasının hayır. Allah Azza ve Celle'nin cennetine gitmek istemiyor musun? Herkes kaldırdı bir tek sen kaldırmadın demiş öğretmen. Bizim Ahmet demiş ki hocam sen ne dediğin farkında mısın Allah aşkına? Vallahi demiş cennete o kadar çok gitmek istiyorum ki ama annem okuldan çıktıktan sonra eve gel dedi. <gülüyor> Oyalanma oğlum dedi. Demiş biz buna ikilem sınavı diyoruz ya mübarek seni cennete götürecek işte yani. demiş ki annem bekliyor hocam gelmek istediğinde de hemen çık ya boyalanma dedi biz buna ikilem sınavı diyoruz subhanallah belki sen oldu tebessüm ettik ama bunu yaşayan gençler var vallahi Allah azze celle'nin dini üstün olsun diye sözü sadece Allah geçsin diye bu mülkte çaba sarf eden Emek vermek isteyen kardeşlerimiz var. Anneleri diyor ki aman evladım dikkat et. Cennetin yolunu açacağına ne yapıyor? Annesi belki cennetin yolunu tıkıyor evladına haberi yok. Bu ikilem sınavında Allah bize başarılı olmayı nasip etsin. Tabi uzatmıyorum. Böyle bir... Hani ayet vardır ya Toga suresinde Allah Subhanahu ve teala 24'te öyle buyurur ya Kul imkâne âvâukum obnen ve ihvanikum ve azbajikum ve asiretukum ve amla ve amvaru muqtaraftumuha ve ticaretum ve Allah yok cihattan daha sevimli gelmiyorsa oturun Allah hazza hocam ben azabını bekleyin. Sevimli gelecek. İşte bu ikilem sınavının açılımıdır. Allah Allah azza ve celle annenizi sevmeyin demiyor ki. Eşinizi sevmeyin demiyor ki aşiretinizi sevmeyin demiyor ki sevin ama böyle bir sınavda da Allah Azza ve Celle'yi sevin ona yönelik bir itaat iradesi koyun da sınavda başarılı olun diyor Allah ama ben inşallah hakikaten bu sınavı çok başarıyla vermiş bir sahabeyi inşallah anlatarak dersimi de nihayete erdirmek istiyorum bu sahabe kim biliyor musunuz kardeşler çok genç yaşta vefat ettiğine dair Siyer kitaplarında rivayetler var kardeşler. Bu sahabenin adı Talha bin Bera radiyallahu anh. Talha bin Bera. Çok öğreneceğim şeyler var. Çok genç yaşta iman etmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Demiş ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Genç. Allah'ın Resulü'nün rivayette ki bu ile geçer. Açınız bakınız lütfen. Çok genç gelir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı hiç. Yekten ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Bitmedi. Neyi emredersen ne yapmaya hazır ya Resulallah. Bu. Böyle bir mizahı var. Böyle bir anlayışı var. Tabi buraya bir virgül atalım. Talha bin Beranın Beyat verme hadisesine gelen Bugün beyatlardan gidiyor hocam değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a der ki Ya Rasulallah ben beyat vermeye geldim Ben sana elini sıkmaya geldim ya Rasulallah. Tamam der Talha'ya Ne üzere beyat alacağım senden Talha? Allah'ın Resulü soruyor dikkat edin Çok ilginç Allah'ın Resulü soruyor Diyor ki İslam senden neyi istiyorsa ve sen de bizden neyi istiyorsan ya Resulallah hepsinin üzerine beyat vereceğim sana. falan bir özelliği var. Hemen anlatayım. Allah Resulü onu terbiye edecek ya subhanallah. Talha bin Bera anasına çok düşkün. Kim düşkün değil ki diyeceksiniz ama lütfen sokak jargonuyla söylüyorum. Amiyane tabille hani ana kuzuları vardır ya, anneyi hepimiz severiz ama bazıları hiç sözünden çıkmaz. Yani şu elbiseyi iyi dediyse bile onu giyer yani. Haramlığı, helalliği, bişimi tarafı. Yani buna amiyane tabirle ana kuzusu derler ya belki Talha'yı daha iyi betimleyelim diye söylüyorum. Talha böyle. Allah Resulü tanıyor Talha bin Berahi. Ne demiştik? Geliyorum tekrar. Her şeye İslam ne emrettiyse beyat vermeye hazırım ya Resulallah deyince eğer ki saflar bir gün olur da ayrışırsa Talha annen karşıda olur da sen de bu tarafta olursan da mı evet Allah bak Talha bin Berha elini çekiyor diyor ki hayır ya Resulallah Allah ama Talha Müslüman Talha iman sahibi bir genç Ahirete ve hesaba çekileceğine kanı olan bir Müslüman, <gülüyor> diyor ki beyat vereceğim yahasullah. Uzatıyor ikinci defa ilini. Diyor ki beyat istiyorum, beyatımı al ya hasullah ve tekrar Allah'a soruyor diyor ki neyin üzerine talha? Diyor ki İslam senden neyi istediysen ve senden bizden neyi istediysen onun üzerine ya hasullah. Diyor ki annene yeri geldiği zaman karşı durmak pahasından mı talha? Çekiyor elini. Taban Ama üçüncü defada ne diyor biliyor musun ustala? Sen sus diyor ya Resulallah. Anam da olsa Allah'a yemin ederim ki sana her şeyde dahil olmak üzere itaat edeceğim ya Resulallah. İşte bu talha. İkilem sınavını geçti mi? Geçti, geçti vallahi. Bir gün yine talha sokakta yürürken Allah Resulü ara da Talha'yı yokluyor. Bakınız. Subhanallah. Şahsiyet inşa ediyor. Subhanallah. Kültürlendiriyor sahabesini. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Talha'a bir gele, yoldan geçerken Ya Resulallah ben senin her şeyden fazla seviyorum. Bunu biliyorsun değil mi? Ne emredersen ne yapmaya hazırım ya Resulallah. Bunu da biliyorsun deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebalani tahriç etmiş. Diyor ki o zaman diyor git bir babayın hesabını sor gel. Babana git. Hatta yeri geliyorsa, sana isyan ederse diyor, öldür gel. Subhanallah. Talha bin Bera hemen koşarak gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı omzundan tutuyor. Talha diyor, gel, gel, gel. Diyor ki, sen bilmez misin ki? Benim gönderildiğim din, Sıla-i Rahim'i kesmeye değil, birleştirmeye geldi. Ben, sen ne yapıyorsun? Nasıl bir tepki göstereceksin? Onu merak ettim Talha deyince. Talha diyor ki ya Resulallah sen ne dedin? O. Emri başınla beraber ya Resulallah. Allah bize o ikilem sınavlarından başarıyla geçmeyi nasip etsin. Ayaklarımızı sabit kılsın. Dinin üzerinde hakka hak bilip hakka itibar olmayı nasip etsin. Rabbim cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhan Rabbike Rabbil Ezzete Amma Yasıfûn. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleyküm. Vah Rehmetüllâhi ve